Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Harun Aleyhisselam'ın onlara bana uyun, emrime de itaat edin demesine karşılık onlar "Lan nebraha alayhi akifin hatta yerca ileyna Musa diye cevap veriyorlar. Yani Musa yanımıza Geri dönüp gelinceye kadar biz bu buzağıya tapmaya devam edeceğiz. Buna ara vermeyeceğiz. Lennebraha asla aralık vermeyeceğiz, devam edeceğiz demektir. Musa aleyhisselam peki gelip bu manzarayı görünce ne diyor Harun aleyhisselama? Kaleye Harun'u. مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا اَلّٰى تَتَّبِعَانَ Şimdi burada ifade elindeyse çok güzel bir anlatım inceliğine veya tekniğine temas etmek istiyorum. Burada Musa Aleyhisselam onların yanına geri dönmesi anlatıldıktan sonra ifade doğrudan Harun Aleyhisselam'a geçiyor. Fakat Harun Aleyhisselam'ın bu hadisesi onların daha doğrusu Musa Aleyhisselam'ın gelişinden önce olmuştur. Hmm. Niçin buraya tehir edildi? Onların yaptıkları Münker'in görmüş olduğu tepkiye rağmen bu şekilde onlar tarafından sürdürüldüğünü anlatmak açısından ifade nazmının anlatım düzeninin böyle devam etmesi icap ediyor. Ve hemen bu olayın arkasından da Musa aleyhisselam'ın şu konuşması geliyor. Musa bize gelinceye kadar devam edecek. Peki devam edeceğiz dediler. Musa gelince peki ne yaptı? Nasıl bir tepki gösterdi? Kale ya Harun ma mena'ke iz râeytehum dallû ellâ tettebi'ân Ey Harun onların az önce bahsedilen işte incelik burada. Az önce bahsedilen sapıklıklarını gördüğün zaman benim izinden Gelmemene sebep olan ne? Beni takip etmeni engelleyen ne oldu? Niye beni izlemedin? Yani ben olsaydım bunların yaptıklarına bu şekilde sessiz kalmazdım. İfade yerindeyse yer yerinden oynar. Çünkü bunların yaptıkları iz basit bir iş, basit bir iş değil. Allah'ı bırakıp başkasına ibadet ediyorlar. Üstelik aralarında iki tane peygamber varken Musa aleyhisselam'ın 40 gün münacata gitmesini, Tevrat'ı almak üzere aralarından ayrılmasını çok daha iyi bir şekilde değerlendirmeleri imkanı varken bu kadar berbat bir şekilde heder ediyorlar. O günlerin kıymetini bilmiyorlar. Onların Peygamberleri'nin yüceliği kendilerinin yüceliği demektir. Şairin dediği gibi, bi affalı rusli konna akram al umediyor. Biz Muhammed ümmeti Resullerin en faziletli olanı sayesinde ümmetlerim en şereflisi olduk. İsrail da öyle. Onlar da Musa Aleyhisselam'ın yüceliği sebebiyle yüce bir ümmettirler. Tabi Musa Aleyhisselam'a ve Tevrat'a iman edenlerden bahsediyoruz. Onlar Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı almak üzere gitmesini çok daha güzel bir şekilde değerlendirebilmek imkanına sahiptiler. Allah'a daha çok ibadet edebilirlerdi. Allah'a daha çok itaat edebilirlerdi. Ya Rabbi Musa indireceğin bu vahide bizlere ağır mükellefiyetler olmasın gibi bize indireceğin bu şeriate Samimiyetle tabi olmayı nasip et gibi dualarla, ibadetlerle vakitlerini değerlendirebilirlerdi. Fakat en azından onların önemli bir bölümü, büyük bir kısmı ne yaptılar? Hiç buralara gelmedi. Bu semtlere uğramadılar. Bunun yerine Samiri'nin arkasından gittiler. Onu takip ettiler. Musa Selam önce kardeşine çıkışıyor. Dikkat edin. Efe asayta emri. Sen bu hususta benim emrime baş mı kaldırdın yoksa? Çünkü ne demişti ona? Kalehlufni fi kavmi. Giderken öyle demişti Harun'a. Kavmim arasında benim yerime halife ol demişti. Benim vekilim ol. Vekil nedir? Asilin yerine geçendir. Asil ne yapıyorsa vekil onu yapar. <gülüyor> Değilse vekalete aykırı iş yapmış olur. Siz vekil olan birisine deseniz ki faraza git bana şu şu ev safta bir araba al veya bir ev al veya bir eşya al deseniz Fiyatı da bu kadarı geçmesin mesela. mesela. O hem daha pahalı hem o evsafa uymayan bir şey alıp gelse ne yapar bu dersiniz ki ben kusura bakma bunu almam. Çünkü sen benim sana verdiğim vekalete riayet etmedin dersiniz. Te Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'ın ihmalkarlığını sorguluyor. Öyle kabul ediyor. Benim emrime karşı mı geldim diyor. Harun Aleyhisselam ise öyle bir şey yapmadığı ayet-i kerimede daha önce az önce geçti zaten. Bana itaat edin, bana uyun demişti onlara. Onlar dinlemediler. Kale yebne umme la teekhuz bilihyeti vela birra'si. Buradan anlıyoruz ki Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ı bir başından perçeminden bir sakalından tutmuş. Çekiştiriyormuş. Allah'ın dini için Musa Aleyhisselam'daki gayrete bak. Allah'ın hükümlerinin çiğnenmesi, onun çok sevdiği, kendisinin kendisiyle birlikte ona nübüvat vazifesinin verilmesini istediği Harun Aleyhisselam'a böyle davranıyor. Çünkü Musa Aleyhisselam gerçekten kavminin bu şekilde dalalete düşmesine çok üzülmüş, çok öfkelenmişti, kızmıştı. Evet, bir mümini en çok öfkelendiren şey küfürdür. Hele bunun maazallah birinci dereceden muhatapları ve yakınları arasında olduğunu görmesi onu daha çok da üzer, daha çok kederlendirir, daha çok öfkelendirir. Musa Aleyhisselam bu kadar yıl Harun Aleyhisselam ile birlikte o kavmin hidayet bulması için mücadele vermiş. Onları Firavun'un esaretinden kurtarmış. Onları kendilerine vaat edilmiş atalarının topraklarıma, Yakup Aleyhisselam'ın topraklarına götürerek orada Allah'a özgür bir şekilde ibadet etmeleri için mücadele vermiş. Firavun'a karşı dikilmiş, Allah'ın kullarını bana geri ver demişti. Niçin? Ben onları tekrar Allah'a kulluğa iade edecek plan ve projeleri onlara getireceğim, hayat düsturunu onlara getireceğim, şeriatı onlara getireceğim, bildireceğim ve onlar ona göre yaşayacaklar demişti. Onlar ise Musa'nın giyabında Haruna itaat etmeyi bırakmışlar ve bu zaviya takmışlardı. Bir başka yerde ve akde bir aksi akhiycurruhu ilegi denilmektedir. Kardeşinin kafasını tutup kendisine doğru çekiştirmeye başladı. Harun Aleyhisselam ona ne diyor? Kale yebne umma, ey anamın oğlu. Anne baba bir kardeştirler. Anne şefkatin menbaıdır. Ona ey anamın oğlu diye hitap ediyor. Diyerek ona annesinin şefkatinden kendisini denize attığını hatırlatıyor adeta. Annen seni öldürmesin firavun zalimi, kesmesin diye tuttu seni denize attı diyor. Bu anne öyle bir merhametli anneydi ve ben ve sen o annenin çocuklarıyız. Anamın oğlu diyor, sakalımdan başımdan tutup çekiştirme diyor. İnni haşitu en tekule... ''Ferrakte beyni beni İsrail'e velem terkuk kavli.'' ''Ben senin eğer üzerlerine gidecek olsaydım.'' Demek istiyor. ''İsrail okulları arasında tefrika çıkardın ve sen benim sözlerime riayet etmedin.'' Diyeceğinden korktum diyor. Bundan korktum. Onun için bunu yapmadım. Yani... Senin dediğin şekilde ben buzağıya tapanlara karşı çıksaydım, onlarla savaşsaydım gerektiğinde bu sefer İsrail oğulları müminler ile buzağıya tapanlar birbirine girecekti. Bundan dolayı senin bana İsrail oğulları arasında tefrika çıkardın dersin diye korktum. Onun için işi daha ileriye götürmemeyi tercih ettim diye mazeretini bildiriyor. Durum ne olursa olsun aslında daima karşımızdakinin ifadesini almadan, dinlemeden, acele ederek tepki göstermememiz gerekiyor. İnsanoğlu Musa Aleyhisselam'ın bu hiddeti, bu öfkesi nereden kaynaklanıyor? Allah'ın emrine, riayetsizlikten. Öfkenin sebebi pek yüce, pek kıymetli, pek değerli olmakla birlikte yine de o öfkenin bir yerde durdurulup evvela ilgili kişilerin veya kişinin ifadesinin tam olarak alınması icap ediyor. Daha güzel olanı, daha doğru olanı budur. Bundan sonra Musa Aleyhisselam Samiri'ye dönüyor. Artık Musa Aleyhisselam o öfkeli haline rağmen ne olmuş? İtidalini kazanmış oluyordu. Öyle bir faydası da oldu. Şöyle bir faydası yani hikmeti daha doğrusu Kardeşine kızgınlığı bir şekilde affedilir. Hatta belki kul hakkına girmezdi. Ama Samiriye yapacağı bir haksızlık, daha doğrusu hak etse bile ifadesini almadan yapacağı bir uygulama adil olmayan, en azından usulünde adil olmayan bir uygulama olurdu. Onun için... Musa Aleyhisselam bu sefer Samiri'ye soruyor. Kardeşine yapmadığını Samiri'ye yapıyor. Diyor ki Kale fe mâ ya Samiri Peki senin halin ne ey Samiri diyor. Kale basurtu bime lem yapsuru bih Küfür Öyle bir Berbat bir şey ki ...o büyük günahı işleyene... hak edilmedik bir güven de kazandırıyor. Günahların çoğu öyledir. Kişinin günaha daha çok bakmış olduğunun alameti... ...günahını savunacak hale gelmesidir. Günahın savunulacak bir tarafı yoktur. Günahını savunan birisini görürseniz... ...anlayın ki bu insan... Artık günahı şimdiki ifadeyle söyleyecek olursak içselleştirmiş birisidir. Artık günah onun için bir gıda haline gelmiştir. O onu artık ekmek yemek su içmek gibi kolaylıkla işleyebilir bir hale gelmiştir. Savunur. İşte Herhangi bir kötü alışkanlığı olan bir kimse ye, ya bu alışkanlığını bırak dediğiniz zaman size o kötü alışkanlığın fezailini anlatmaya koyulur. Bu şöyle iyidir böyle iyidir, kızmıyor, köpürmüyor falan filan, iyi dosttur gibi anlatır. O, o kişinin artık o yanlışa ...teslim olduğunun göstergesidir. Ona karşı direnecek gücü kalmadığını gösteriyor. Bir kimsenin... ...bir şeye karşı direnebilmesinin... ...birinci şartı... ...evvela... ...bu karşısında durulması gereken bir haldir. Reddedilmesi... ...hayatın dışına itilmesi gereken... ...bir vaziyettir... ...diye inanca sahip olmasıyla başlar. Sen veya biz eğer bir halin hayatımız içinde olmasının bize çok zararı yoktur diye bakarsak, onu hayatımızın dışına itmek için mücadele vermeyiz. Öyle bir mücadeleye girişmeden önce evvela o halin, o alışkanlığın, o tutumun, o anlayışın, o zihniyetin isabetsiz olduğuna hayatta onun yer edinmemesi gerektiğine inanmamız gerekiyor. O inancı taşımadan ona karşı mücadele verilemez. Onun için Samirinin evvela muzayı üretmemesi için bir tanrı icat etmemesi için evvela bu işin olmaması gerektiğine inanması gerekiyordu. O böyle yapacak yerde bu işe kalkışmayanları basiretsizlikle itham ediyor. Diyor ki: Basuru bir yapsuru bi. Onların basiretleriyle göremedikleri şeyleri ben basiretimle fark ettim diyor. O kadar iç içe olmuş buzağıya ibadet, onun içerisine o kadar işlemiş. فَقَبَرْتُوا قَبْدَةً min اَسَرِ Rasul Ve ben Rasul'ün bıraktığı izden bir avuç aldım. Bu konuda bazı müfessirler Cebrail Aleyhisselam'ın atının ayağının bıraktığı izden bir avuç toprak aldığını söylerler, söyleyenler var. Bir kısmı da buradaki Rasul Cebrail Aleyhisselam'dır derler. Bir kısmı da Musa Aleyhisselam mı kastettiğini söylüyorlar. Musa'nın gittiği yerden ben bir avuç toprak aldım diyor. Ondan sonra feneb o bereketli avucu ne yaptım o toprağa bastığı yeri onu zinet eşyalarının arasına attım. Ve kâzâlik sevletli nefsi. Bir taraftan basiretimle bu işi yaptım diyor, diğer taraftan işte nefsim bana böyle yapmamı güzel gösterdi diyor. Nefsim de bana bunu böyle yapmamı süslü gösterdi. قال fethep fe inne leke fil hayâti en لا lâ aramızdan çık git. Senin için hayat boyunca aman kimse bana dokunmasın. Bana dokunmak yasaktır. Diyeceksin sen buna mahkum oldun diyorsun. Yani toplumdan tecrid edildin. Çünkü Kötülükler, günahlar, yasak fiiller gerektiği gibi eğer etrafı kuşatılmaz ve çerçeve içerisine alınmazsa bulaşıcı bir hastalık gibi toplum içerisinde yayılır. Nasıl ki iyi olan insanlar iyilerin çoğalmasını istiyorlarsa toplumda günahkar kimseler de günahkarların çoğalmasını istiyor. Çünkü taraftarlarının ve benzerlerinin çok olmasını istemek insanda fıtrî bir istektir. Fıtratın bir gereğidir. Belki her biriniz faraza eğer bu işi güzel görüyorsanız niye evvelime söyleyeyim biz daha çok değiliz diye düşünüyor olabilirsiniz. Niçin? Bu bir fıtrattır. Çünkü insan Alışka, alışa geldiği şeylerin, iyi olduğuna inandığı şeylerin herkes tarafından, daha çok kimseler tarafından paylaşılmasını ister. Böylelikle kendisine daha güven gelsin, biz daha çokuz desin ister. Ondan sonra ve inne leke mev'iden len Sana verilmiş olan bir söz vardır, tayin edilmiş olan bir vade vardır. Senin o vaden sana o verilmiş olan o vadeye asla muhalefet edilmeyecektir. O vaade neyse gerçekleşecektir. Ondan sonra diyor ki وَنْظُرْ اِلَا اِلٰهِكَ الَّذ۪ي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا Önünde eğilip durduğun, itikaf ettiğin, yanından ayrılmadığın şu ilahına da bir bak bakalım, gör onu. لَنُحَرِّقَنَّهُ <gülüyor> Biz onu yakıp kül edeceğiz. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَى Sonra onu denize küllerini savurdukça savuracağız. Yok olup gidecek. İşte senin tapındığın bir tapındığın ilah budur. Sana göstereceğimiz bu hadise senin kendilerini bu buzağı ibadet etmeye çağırdığın kimselere de göstereceğimiz ibretli hadise olacaktır. Onlar da bundan ibret almalıdırlar. Tapındıkları bu ilah işte yandı ve külü denize savruldu yok olup gitti. Buna karşılık Allahü Teala bakidir, ebedidir. Onun yokluğu veya onun yok edilmesi ona herhangi bir şekilde yaratılmışlar tarafından etki edilmesi, zarar verilmesi mümkün değildir. Çünkü diyor inname ilahu kullullahul ladzi la ilaha illahu. Sizin ilahınız, mabudunuz emrine itaat edip şeriatine uymanız gereken ancak ve ancak Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Lesa kulle şeyin ilma. Her bir şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Samiri'ye ceza verildi. Neydi ceza? Toplumun dışına itilmek ve hiç kimsenin ona dokunmaması, yaklaşmaması yasaklanması. Diğerleri diğerlerin önünde tövbe açık, tövbe kapısı açık. Çünkü Samiri pişmanlık göstermedi. Tövbeyi kabul etmedi baştan itibaren. Halbuki o dahi tövbe etmek isteseydi onun dahi önünde tövbe kapısı açıktı. O yaptığını müdafaa etti. Yaptığı işi savundu. Ben doğru yapıyorum dedi. Onlar basiretsizdir dedi. Görmediler ben gördüm dedi. Böyle bir kişiden tövbe görülemez ki etmiyor. Onun için cezası ağır. Hem böyle bir batıl ilaha uydurma ilaha tapılmayı icat ettiği için tekrar veya da muvahhid bir topluma tekrar şirki getirdiği için İşin başını çektiği için ve böyle bir heykeli bir putu elleriyle yontup yaptığı için bir de bunu savunduğu için. Onun için cezası oldukça ağır. Toplumun tamamen dışına itildi. Ümmet, Müslümanlar bizler yani evvela batıl düşüncelere aramızda hayat hakkı tanımayacağız. Düşünce düşüncedir. Onun bıçakla, kemi, kılıçla öldürülmesi söz konusu değildir. Manevi bir varlıktır. Bu düşüncenin revaç bulmaması için gerekli tedbirler neyse onlar alınacaktır. En büyük tedbir, insanlarımıza Allah'ın dinini doğru olarak sağlam esaslar çerçevesinde öğretmektir. En büyük tedbir budur. İlim her alanda en büyük silahtır. En büyük güçtür. Peygamber aleyhissalatü Selamın benzeri vesilelerle naklettiğimiz hadisini biliyoruz. Bir alimi doğru yoldan saptırmak, baştan çıkarmak 70 tane abidin yoldan çıkarmaktan daha zordur şeytan için şeytan bir alimle uğraşacağına ilmi olmayan yetmiş tane ibadet düşkünüyle uğraşmayı tercih eder ilim bütün nafile ibadetlerden daha hayırlıdır daha büyük bir ibadettir cahil bir kimsenin farz olan, farz aynı ayn olan amellerden sonra uğraşması gereken ilk iş, ilim tahsil etmektir. İlim tahsil etmektir. Ümmet, cahilane ibadeti, ilme tercih etti. Bir zaman geldi, ibadeti de terk etti. Çünkü ibadetin muhafızı da ilimdir. Onun için bu ümmete cehalet yakışmıyor. Bu ümmet cahil kalmanın bedelini günümüzde çok ağır ödüyor. Eğer iki saat önce Müslüman olan bir insan soluğu, öldürmenin, ölmenin hukukunu bilmeyenlerin yanında cihat niyetiyle alıyorsa, bunun en büyük sebebi cehalettir. Cehaletten kaynaklanıyor bu. Bu ümmet, dini bilmemenin, dini ihmal etmenin, ilmi ihmal etmenin faturasını yüzyıldan beri ödemeye devam ediyor. İlme, İslami manada dönünceye kadar da ödemeye devam edecektir. Devam edecektir. Niçin? Az önce bahsettiğim gibi adam cihad edeceğim diye ibadet edeceğim diye koşuyor. Cahilane ibadet olmaz kardeşim. Her bir ibadetin bir fıkhı vardır. Bir ilmi vardır. Bir hukuku vardır. Her bir işin bir fıkhı vardır, bir ibadeti vardır. Herhangi biriniz tamamen yabancısı olduğu bir işe sermaye yatırıp o işe atılır mı? Sermaye, hiç bilmediği bir işe sermaye yatıran bir insana ticaret dilinde ne denir? Bitti. E ya tüccara ahmaklığı yakıştırmıyoruz. Müslüman'a nasıl yakıştırıyoruz? cahit Öyle şey olmaz ki. Müslüman niye amak oluyor? Namaz kılmasını bilmeyen bir insan önce namazın ahkamını öğrenecek kardeşim. Yoksa abdestsiz namaz kılar da farkında olmaz. Evlenme ahkamını bilmeyen bir kimse evlenemez. Önce ahkamını öğrenecek, şeriatını öğrenecek. Yoksa... Hanımını boşar da haberi olmaz. Abdestsiz namaz kılar da haberi olmaz. Ve buna benzer bir yığın şey. Böyle şey olur mu? Kiliseden çıktıktan sonra papaz şeriatı öğrenmemeli. Şimdi burada böyle bir laf var. Kilisede, kilisede lazımdır şeriat papaz şeriatı, hırsya şeriatı neyse. Müslüman da hayatta kaldığı sürece bu şeriatı bilmek zorundadır. Şeriatın ahkamını bilmek zorundadır. Afganistan'ın cihad dönemlerinde Efendime söyleyeyim Rus'tan aldığı tank ile gidip kendisine kız vermeyen köyü bombardıman eden söyleyeyim nasıl olsa benimdir diye Bombardırman eden gaziler gördük Bizzat bunu gözleriyle Görüp bana anlatan kardeşlerden işittim. Niye Ganimet ahkamını bilmiyor Ganimet ahkamını bilmiyor Ganimet gazinin özel malı Olmaz ki İster bir değil ister tank kal Ganimet tek başına O senin malın değildir o bütün mücahitlerin hakkıdır. Üstelik ümmetin hakkıdır, devletin hakkıdır. Beşte biri evvela devlete ayrılacaktır. O beşte birin de harcanacağı yerler vardır. Ondan sonra beşte dördü gazaya katılanlara taksim edilecektir. Yalnız gazaya fiilen katılanlar değil, lojistik destek sağlayanlar da o ganimette pay sahibidir. Ve buna benzer bir yığın hükmü vardır bu işi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ganimetlerden bir boncuk, çalanın getirdiği boncukları daha sonra kabul etmemiştir. Sesleniyor çünkü münadi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın münadisi. Git seslen diyor, kimde ganimetten bir şey kalmışsa getirsin diyor. Bu adam bir süre sonra ya Resulallah şu birkaç tane boncuk bendeydi ganimettir. Münadimiz bağırırken sesini duydun mu diyor? Duydum diyor. Niye o zaman getirmedin? Git alıyorum diyor. O kadar ağır ganimet meselesi mesela. E, Ganimet ahkamını bilmiyorsun. Öldürme ve öldürülme ahkamını bilmiyorsun. Kime kılıç çekeceğini, kime silah çekeceğini bilmiyorsun. Emanete hıyaneti bilmiyorsun. Şunu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. Ya sen neye dayanarak cihad ediyorsun? Öğren bu işin ahkamını. Ne kadar doğru ne kadar şey bilmiyorum. Sosyal medyada gördüm. Birisi yazıyor. Biz diyor cephedeki mücahitlerin. Bütün sıkıntısı diyor cinsel problemdir. Onun için sen bize anneni gönder, kız kardeşini gönder, bilmem neyini gönder. Vallahi de billahi de böyle ya. Doğru mu yanlış mı ben bilmiyorum. Sahtekar mı birisi yazmış onlar adına. Yoksa onlardan birisini orasını bilmem. Fakat ben bunu gözlerimle gördüm ve irkildim. İnsanın kanı donuyor. Sebebi ne? Cehalet. Başka bir sebebi yok. Başka bir sebebi yok. Onun için Allah'ın dinini... Bu Allah'ın dinine karşı duranların bilmesini bekleyemeyiz. Onlar niye bilsinler ki? Fakat maalesef felaket odur ki. Aralarından bu bizim kadar, bizden çok daha iyi bilenleri de var. Bu dinin cahili olduk biz. Böyle şey olur mu? Onun için ümmet tekrar... Rabbine dönecekse yine İslamı öğrenerek dönecektir. Siz bilmediğiniz bir yoldan veya yolunu bilmediğiniz bir kimsenin yanına gidemezsiniz ki. Gidemezsiniz. Size bir adres daha veriliyor. Nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Açıyorsunuz. Eğer ne söyleyeyim internetten? Şu arama motorundan, öbür arama motorundan size şuradan şuradan gidilecektir deniyor. Yolu öğrenip böyle gidiyorsunuz. Niye? E, zamandan kazanacaksınız bir şekilde ve herifinize böyle varacaksınız. Bunun başka yolu yok. Bilmeden nereye çıkacaksınız? Nasıl gideceksiniz? Bilmiyorum. Biz Allah'a giden bir yolun yolcusuyuz. Bizim yolumuz Allah yolu. E, bu yolu bilmeden Allah'a nasıl gideceğiz? Allah'ın yolu nasıl izleyeceğiz? İşin esası bilmek. Bilmeden geçilmez. Bilmeden gidilmez. Üstelik İslam yolu öyle bir yol ki yoldaki tehlikeleri de öğretiyor. Yolda nerede? Nasıl bir tehlike var? Bu konuda da basiretimizi açıyor. Onun için bunları iyi anlamamız, iyi çekmemiz lazım. Ondan sonra bakın Cenab-ı Allah bu kadar uzunca kıssadan sonra Cenab-ı Allah Peygamber ve Sellem'in şahsında ne? söylüyor de nekussu aleyke min enbâ imâ kadsebak işte bu şekilde biz sana geçmişlerin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz hepsi değil bir kısmını niçin? ümmete yarayacak kıyamete kadar ümmetin işine yarayacak ümmete yol gösterecek kıssalar anlatılıyor Teselli olsun diye bu kıssalar bize anlatılmıyor. Kur'an bize hikaye anlatmıyor. Kıssa anlatıyor. Hisse alınacak kıssalar. Halk arasındaki o kıssadan hisse tabiri deyimi boşuna söylenmiş bir deyim değildir. Kıssadan hisse almayan, kusura bakmasın söz meclisten dışarı koyunun kaval dinlemesi gibi diller. Her bir kıssayı dinledikçe bu kıssadan benim almam gereken hisseler nelerdir diye her birimiz ayrı ayrı düşüneceğiz, ölçüp biçeceğiz, gerekirse bilenlere müracaat edeceğiz. Çünkü haşa Cenab-ı Allah bu ümmete yol göstermek mahiyeti de olmayan tek bir harf dahi bu kitapta indirmemiştir. Bu kitabın her harfi bir irşattır, her harfi bir yönlendirmedir her harfi bize ayrı bir doğruyu gösteriyor. Onun için bu kitabı okumak ve anlamakta hakkını vermeye çalışmamız lazım. Kezalike nekussu aleyke min enbâ'i mâ kad sebeg İşte böylece biz sana geçmişin haberlerinin bir kısmını haberlerinden bir kısmını sana kıssa olarak anlatmaktayız. وَكَدْ اَاتَيْنَاكَ مِلَّدُنَّا ذِكْرًا Ant olsun biz sana kendi nezdimizden özel bir zikir verdik, bir öğüt verdik. Bir şan ve şeref kaynağı bir kitap verdik. Zikir, anılmak, yani güzel anılma sebebi manasına da geliyor. Şan ve şeref kaynağı verdik. Bu Kur'an, bu ümmetin geçmişte de, günümüzde de, gelecekte de, Şan ve şerefin kaynağıdır. Bu kitaba ne kadar uyarsak şanımız şerefimiz o kadar dillere destan olacak şekilde yükselir. Men arada anhu Kim bu öğütten yüz çevirirse fennehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Yağutillah. Şüphesiz o kişi kıyamet gününde pek ağır bir yük taşıyacak. Günah yükü taşıyacaktır. Halidine <gülüyor> fi O yükün içerisinde ebedi kalacaklardır. O yükün sebep olacağı azap içerisinde ebediyen kalacaklardır. Ve sâelehum yevmel kıyâmeti himle Kıyamet gününde de o onlar için ne kadar kötü bir yük olacaktır. Çok büyük, çok kötü, ağır bir yük olacaktır. Yumu Yunfaku fi Suf, Sura Öfurleciği O gün, Kıyametin kopması dolayısıyla. Ve hâşrul mücridin Yumu Eðin zürka, bu ölümden sonra hâşr sorudu. Yani ve O gün bizler mücrimleri, suçluları, zürk kelimesi Türkçe'ye mavi olarak tercüme ediliyor. Göyermiş olarak tercüme ediliyor. Göm gök gözlü olarak tercüme ediliyor. Burada ben bir türlü maviliğin uygun olacağını içime sindiremedim. Kendi çapımda tetkik edebildiğim kadar tetkik ettim. Anladım ki Araplar morarmaya da mavi tabirini kullanıyorlar yakındır ya hani böyle bir turkuaz mavisine gibi bir yakın çalıyor onların dolayı ha. peki morarma neyin ifadesidir kan dolaşımının berbat olması kan toplanması acı, ızdırap kısacası vücutta bir dengesizliğin ifadesidir çocuklarda kalp hastalığı veya kalp deliği ilk olarak dudakların etrafındaki morarmaktan tespit ediliyor farkındaysanız biliyorsunuz. Bu budur kastedilen. Buradaki zürk o. Yani sağları solları belki de tamamları hepsi mosmor kesilmiş halde onları haşredeceğiz gibi bir mananın tefsirlerden edindiği malumata göre daha uygun olacağını gördü. Yani o gün biz günahkarları ...sahları solları... ...morarmış olarak edeceğiz Çünkü gözleri göm gök. ...bazı mealler böyle. Bir bana ifade etmiyor. Bana göre. Veya göğermiş... ...belki. Çünkü göyerme biraz... ...bizim morarmaya yakın bir ifade taşıyabilir. Ama neresi göğermiş? Şimdi burada kast edilen bütün günahkarlar yani bir günahkarın bütün bünyesi borarmış her taraf mosmor bu insana baktığınız zaman zaten normal olarak böyle bir insan tasavvur ettiğiniz zaman bir korkunç bir hal görürsünüz yani böyle bir şey mi olur bir insan düşün eyvah sen her tarafı morarmış diyorsunuz onun gibi o halde diyor öyle görünüşleri bile insanı dehşete düşürecek bir halde haşredeceğiz. Ağır yediğiniz darbeden bir yeriniz borarıyor ya her tarafları işledikleri günah darbeleriyle borarmış olacak adeta. يَتَحَافَتُونَ بَيْنَا Kendi aralarında gizlice konuşmaya çalışacaklar. اِنْ لَبِثْتُمْ illa ashra, Siz ancak on gün kadar bir şey kaldınız diyecekler. Dünya hayatı veya kabir hayatı. Onlara o kadar kısa gelecek ki ancak on gün kalmışsınız diyor. Yani kaldıkları sürenin çok az olduğunu anlatmak isterler. Cenab-ı Allah da diyor ki "Nehnu alemu bima yaqulun. Onların neler söylediklerini biz en iyi bilenleriz. اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً Illa o vakitte yol itibariyle onların böyle en mükemmel görünenleri yok yok on değil siz ancak bir gün kaldınız diyecekler. O mahşer gününün bir anı bile o morarmış halleriyle o kadar uzun gelecek ki dünyada veya kabirde. Ölüm, ölüm ile mahşer arasında kaldıkları süre kendilerine bir gün kadar kısacık gelecek ve artık e, ebedi azabın kendilerini beklediğini görecek ve anlayacaklar. Ondan sonra mahşerden önce kıyamet vakti meydana gelecek hadiselere sıra geliyor ki onları da inşallah önümüzdeki dersten Kaldığımız yerden devam ederiz. Sana dağları soruyorlar. Allah Allah. Şu gördüğümüz kocaman dağlar ne olacak? Rabbim onları diyor kül gibi savuracaktır. Allah Allah. Allah. Cenab-ı Allah bizleri kıyametin her türlü dehşetli hallerinden korusun. Her birimizin küçük kıyameti olan ölüm vaktinde de o ölümün dehşetli hallerinde bizleri korusun sekerat-ı bizlerim imanımızı korumayı himaye etmeyi ilahi lütfuyla nasip eylesin inşallah